Hamdülillah Rabb al-Adamin. Ve alaibatul muttakin. Ve salat ve selamü ala Seyyidina ve Nabiina ve şefiğina Muhammed. Ve ala Alihi ve بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم ve velo ana resuluna nabiul kerim. Ve biz de o konuda şükreden, Çok aziz ve pek muhterem müslümanlar. Geçen dersimizde insan dedik.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 bu dersimizde yine kısaca bir mana verdikten sonra velagat kerramna'daki biz insanı mükerrem kıldık da işaret edilen kerametler nelerdir? Bunları birer birer göreceğiz. Diğer mahlukat içerisinde insanoğlunun nail olduğu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 hususi teveccühüne, tevfik ve hidayetine mazhar olmak için Mevlamız'dan dualarda bulunalım. Miyazlarımız olsun inşallah. Bununla kalmıyor. Rabbimiz devam ederek buyuruyor ki وَرَزَقْنَهُمْ بِنَتْ تَيِّبَاتِ rızıkların da en tıyıp ve temizleriyle insanoğlunu meczup kıldık. Yani arza döşenmiş bütün rızıkların en güzel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 va va vah ey böyle bir seferlik gördüğümüz bir iyiliğe karşı ömür boyu teşekkürü bir vecibe biliyoruz da Doğduktan kadre girinceye kadar ve ötesi belli zaten ya erhamur rahimin rahman sıfatıyla dünyada bütün varlıklara rahim sıfatıyla mahşerde inananlara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 Lema Allahü Teala Adam bezriyetini, "Kâle Malaika, Allahü Zül Jalal, Adam aleyhisselam ve zürriyetini halk edince Dünya dolmaya, dolmaya, dolmaya başlayınca Melekler, Cenab-ı Hak cüllüvala Hazretlerine şöyle bir iltica da bulundular: Ya halaktehum, ye kulun ve yeshrabun."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 kulağını bana ver bakayım Müslüman kardeşim. Bak Allahu Zülcelal meleklerin bu niyazına karşı ne cevap veriyor? Ve bunu fahri Kainat'ın dilinden dinliyoruz. Cenab-ı Hak Celle Velaluhu Hazretleri buyurdular ki: "Lâ ec'alu men halaqtuhu biyadi, ve nefakhtu fihî min rûhî kemen kultu lehû Ya Kapı Camii'nin muhterem cemaati <gülüyor> Cenab-ı Hak dünyayı onlar için kıl, ebedi saadet darı olan cenneti de bize verdiğince Cenab-ı Hak buyuruyor ki hayır yedi kudretimle yaratıp Müslüman delikanlısı dikkat ediyor musun? Yedi kudretimle yaratıp ''Ruhu kutsiğimden ruh verdiğim insanla, ol dedim, oldu.'' Allah! ''Ol'' demekliğimle vücut bulan melekleri bir tutmam buyurdu Cenab-ı Hak. ''İnsanoğlunu yedi kudretimle yarattım ve ona ruhumdan ruh nefkettim. Onu has mahlukum, mümtaz varlık olarak vücuda getirdim.'' sizi onların üzerine. Çünkü melekleri Cenabı "Ol" dedi oldular. Yani nurdan yaratı verdi o kadar. Biraz sonra göreceğiz muhterem Müslümanlar. Evet, isterseniz şu anda onu ifade edip vereyim. Cenabı Hakk'ın yarattığı zîruh mahlukat üçe ayrılır muhterem Müslümanlar. Mevlana "Min kullil vücûh evlana kaddesallahu sirruhu'l aziz hazretleri Mesnevi'sinde hadis-i şeriften alarak mahlukatı, canlı olan mahlukatı üçe ayırıyor. Sadece akıl ve şuurdan ibaret olanlar, nurdan yaratılmıştır melekler, muhterem Müslümanlar. Onlardan nefis yoktur. Yaşlılarınız, benim yaşımda olanlarınız bile, benden yaşlı olanınız az kalmıştır zaten. Cemiyet gidiyor, göç ediyor muhterem Müslümanlar. Pençeyi mevte takılmış nice bin kervan gider. Boyuna gidiyorlar. Bakınız üstadlardan kimse kalmadı muhteremim. ya Türkiye bize bilhassa Konya'mıza ışık tutan büyük üstadlarımızdan kimse kalmadı. Yunus Emre'nin dediği gibi hep gittiler kalmadılar gülme gülme ağla gönül. Öyle mi muhteremim? Ya. Melekler nur Mevlana'mız öyle diyor dedim onlarda nefis yok şehvet yok yeme yok, içme yok ölüm yok muhterem Müslümanlar Ya nurdan yaratılmışlardır ve ma minna illa lehu makamun ma'lum ayetinde işaret edilmiştir melekler Peygamber Efendimizin miraçta gördüğü gibi semavatta Kimi rükuda, kimi kıyamda, kimi secdede, kimi dua halinde. Mahşere kadar böyle devam ediyorlar. Bunlardan dört tanesi var. Gençler, Allah'ın genç kulları, memleketin asil evlatları, dininize ilgi duyunuz. Ya, dininize ilgi duyunuz gençler. Muhterem müminler, bu bir ay içerisinde bir müesseseyle bir işim oldu da üçer genç getirdiler, tekrar götürdüler, birini getirdiler filan. Gelen gençlere soruyorum, namaz kılıyor musunuz diye duruyorlar. Ya Konya hacamcaların oğulları bunlar. Duyuyor musunuz Müslümanlar? Konya İlim şehri, aşk şehri, iman şehri. Tarihe beşerin kalbi olarak geçmiş cennet vatanın, cennet vatanın gözdesi konuya gençler. Bir sohbette çok üzüldüm mümin kardeşlerim. Hocam diyor 40 kişi çalıştırıyorum diyor, bir kişi namaz kılıyor diyor. 40 kişi çalıştırıyorum diyor içlerinden biri namaz kırıyordu ve ben müslümanlar ve ben derin derin düşünüyorum baba olacak kişi süt veren anne sana sesleniyorum daha kundakta iken ona iman verecektin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 وَهُمْ أَبْنَاءُوا سَبْعْسِنِينَ وَذْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُوا عَشْرَسِنِينَ mazay, بَيْنَهُمْ fil الْمَذَاجِعِ Yavrularınıza yedi yaşta namazı emretmeye başlayın. Konyalı kardeşlerim duyuyor musunuz? Benim değil Allah Resulü'nün buyruğu, İslam'ın sesi. Yavrularınıza yedi yaşında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 Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, peygamberim Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam demeye başlıyor. Ben o peygamberin evladıyım ki, Utlubul ilme velevbissin diyor. Daha o zaman Medine-i Münevvere etrafında İslam daha. Öyle olduğu halde ilmi Çin'de de olsa giderek öğreniniz diyor. Benim peygamberim, sizin peygamberiniz. Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem, ilim Çin'de de olsa giderek gençler, ilim Çin'de de olsa giderek öğrenmiş. Hudil hikmete min eyri <gülüyor> ayn kan, hikmet hangi kafda olursa olsun, Sibirya'da da olsa efendim, buz denizlerinin kenarında sahilinde de olsa, Danimarka'da, Finlanda'da da olsa, Ümit burnunda da olsa.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 Veysi Cumhurluk makamından Mahalle muhtarlığına kadar allı secdeye gelen Eli arşa açılan gönlü aşkla buhurdan gibi yanan Hazreti Kur'an'ın manasına gönül vermiş Hazreti Muhammed'in faziletiyle donanmış Nur yumağı evlatlar istiyorum ben diye Gençlere söylüyorum muhterem Müslümanlar Ya ya Biraz sonra bazı dertlere de vakit bulursam tabii temas edeceğim muhterem millet. Neyse Süleyman Çelebi'nin söz uzanur gerkalanın der isem dediği gibi yani daldıkça ve yürüdükçe bu işin sonu yok muhterem millet. Bitmez bu söz. Ya sat Mevlana'mızın dediği gibi sat kıyamet yamet var va na tamam.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 İsrafil, sur İsrafil, muhkedir o, kıyametin kopması, insanların tekrar ayağa kalkması ve mahşerde toplanmaları için suru üfürecek emir bekliyor İsrafil Aleyhisselam. Şimdi Hokkabas tabii dışarıdan geçerken yanım dürtüyor böyle. Ulan diyor görüyor musun 20. Asırda hocalar neden bahsediyor diyor. Ya. Abdülbasr efendi diye eski hocalarımızdan biri muhterem Müslümanlar. Kanu ilk defa yapılmış. Konya'da kanu ilk defa yapılmış. Öküzleri koşmuşlar kanuya. Abdülbasr efendiye Hasan köyüne götürecekler. Hoca efendi kitaplarını almış orada vaaz edecek tabii. Kanuya binmiş. İki gözü bir ağlıyormuş. Ya Rabbi ne büyük nimetler gördük Allah'ım. Hem oturuyoruz hem gidiyoruz diye.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 Beşer aklının oraya varması, yaklaşması mümkün değil muhteremmiler. O ayrı bir âlâ. Evet, eğer misal verebildimse, aklınızı az çok bir şey vermiş oldum. Cenab-ı Cebrail aleyhisselamın fahri Kainat Miraç gecesinde gördüm diyor, altı yüz kanadı var diyor. Aleyhisi Sittüme Eti Cana, gecesinde Sire-i Münteha'da gördüm, altı yüz kanadı var diyor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 Allah'ımızdan bahsediyor, Kur'anımızdan bahsediyor. Efendim Resulullah'tan bahsediyor, Rcâlullah'tan bahsediyor. Mesnevi ve hakeza ve hakeza. Cenab-ı Hak cümlemizi müstefid kılsın inşallahü teala. Evet. Aziz cemaat, gençler bilhassa sağımızda hasenatımızı yazan melek, sonra kıyıp atiyet solumuzda seyyatımızı yazan melek. Ey hocam demek bu yaptığımız çöl ortasındaki amelden karanlık gecelerdeki en ufak işimize kadar yazılıyor mu bunlar mı? <Gülüyor> <gülüyor> ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid hafız kardeşim ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid çıkan her söz yapılan her iş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 çıplakları giydiririm devletime milletime lazım gelen bütün yardımları fazlasıyla yaparım mahşerde müslümanlar mahşerde okul amel defterini eline almış ve vuzu al kitabı feteral müjmine mimma fihi ve yekulune ya veyletene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 o günden nasıl korkmazsınız nasıl çekinmezsiniz ki yevmen o günden nasıl çekinmezsiniz ki yec'alü lildâne şîbâ diyor Kur'an-ı Kerim 7-8 yaşında çocuğun sakalını bir hamlede ağartacak kadar dehşetli bir gün ben size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 masum yavrum <gülüyor> peygamber efendimizi gördüm diyor elinden öptüm diyor o da benim ağzımdan öptü diyor beni evlatlığa kabul etti diyor misal bu dışarıdan dünyayı versen o çocuğun haleti ruhiyesine rüyasına girebilir misin kabir de öyle işte ya cenabı hak ruhları nisbi olarak cesetlerle ilgili kılıyor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 Gehabet tabibu vel hakimu kilahuma Len yuhshar al-ajsad wa qult ileyhima In saha kavli felestu ve in saha in saha kavlukuma ve in saha kavli fel khisaru aleykuma Ali öyle diyor Tabipler ve filozoflar cesetler bir daha haşr olunmaz dediler diyor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 belediye başkanları ta ilerideki sokaklara da himmet etsinler ara sokaklar filan da şöyle bir tertemiz temizlensin her taraf hani muhterem mimiler, dedemin bir tabiri var ya döksen yalanır diye biz böyle Konya istiyoruz inşallah o tarz. tamam mı? tertemiz Konya muhterem mimiler, sözü hakikaten de biraz dağıttım ama şu meleğin sekizincisiyle dokuzuncusundan söyleyi vereyim artık. Gençler on tane meleğenin ismini öğrenecekler. Gelecek derste kaldırıp soracağım ona göre. Cennetin hazini olan amiri olan melek Rızvan, cehennemin maliki ve amir olan melek de malik. Rızvan malik. Tekrar sayayım, mazzuma dönmüş oluyor inşallah o Teala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 Tahir Hoca'na darılmıyorsun değil mi? Dünyanın bin türlü daleveresini nasıl öğrenirsin ha? Tarlayın bir karışına tecavüz etseler avukat avukat dolaşırsın. Tapuyun bir kenarına bir şey kondursalar emlakçilerin eşiğini aşındırıyorsun. Hakkımı arıyorum, aramak için, hakim arıyorum diyeceksin. Ve haklısın da tabii. Ama dinine mukaddesatına gelince,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 Hayvanatın aklı bu kadar. Şehvet ve yemek ve içmek bir de insan olduğun yükünü taşıma. Ravzu'r Riyahin fi hikayatı salihin diye bir eser var. 400 kadar evliyanın keramet ve hasletlerinden bahseder. Ravzu'r Riyahin fi hikayatı salihin. Eğer açarsanız orada Hasan-ı Basri Hazretlerinin hayatını naklederken köpeğin 10 tane hassasından bahsediyor.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 Akıl da insana kemaliyle verilmiştir. Nefis de insan oluna tamamıyla verilmiştir. Eğer insan olunun aklı galip gelir de nefsini terbiye ederse ona nefs terbiyesi diyoruz. <gülüyor> Ezan okundu. Yani biz mukaddemeye de girmedik bugün. Gene Allah'ımız lütfesin kerem kuruyorsun. Cenabı Hak konuşmalarımızı rızasına uygun etsin diye dua ediyoruz evet. muhterem müslümanlar Peygamber efendimiz ade aduvike nefsü kelleti beyne cembe diyor ey ademoğlu senin en tehlikeli korkunç düşmanın bünyeye yerleşen yedi başlı ejderha nefse emmaredir diyor haberin olsun ya ya muhterem müminler şu kadarını söyleyeyim ders kesiyorum evet kalarlı gelecek cumamızda görüşeceğiz inşallah insanoğlu kamil akıl tam akılla tam nefis ve şehvetten mürekkeptir dedik mimiler, eğer insan aklı galip gelir ruhaniyeti galip gelir imanı galip gelirse meleklerden üstün rütbelere yükselir duyuyor musunuz gençler insanoğlu aklını kullanırsa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 gelecek sohbetimizde bu bu defa varamadık artık gelecek sohbetimizde varacağız. İnsan olduğu ahsen takvimle yarattıktan sonra eğer nefis ve şehvetine tabi olursa es aşağı olanların da aşağısına düşecektir buyuruyor Cenab-ı Hak. İndireceğiz onu. <gülüyor> Muhteremler diğer ayetlere. E ra'e temen teqada ilahehu ve havahu fa anta tekulu alayhi vekila. Diye Rahim devam ediyor. ''İnhüm illâ kel en'âmü belhüm efallü ''Ya Rab, Ya Rab. Efendim, yani nefsini ilah ittikaz ederek, şehvetine tabi olan, hayatında sadece, hassasını, kesesini doldurup, nefsini tatmin etmek için bir ömür harcayan, gafiller, cahiller ve zalimler için, Kur'an böyle diyor. İnhum illâ kel en'âmü'' Onlar yeyip merada yayılanlar gibidir. Belhum azlusebila belki onlardan daha sapık, daha ciddi dalalet içerisinde, daha büyük karanlıklara gömülür mah olur giderler diyor. <gülüyor> Muhterem bizim vaazımızın gayesi şu. Mümin kardeşlerimizi omuzumuzda cennete taşımak. Kabul ediyor musunuz Müslümanlar? <gülüyor> mümin kardeşlerimizi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 Buyurun aşk ile kelime-i şehadeti. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Kelime-i tayyibeyi, mübarekesiyle gülerek ve Rabbimizin edvarını, nurunu görerek çadırı kapamak nasibi mukadder ile. Amin. Hakkı hak bilip hakka batılı batıl bilip batıldan ihtinab eleyen zümreyi salihine ilhak ile. Şeriatı, garra Ahmediyi, Ahmediyeyi, Muhammediyeyi, Mustafaviye'ye ve ihtibalarımızı yevmen fe müzda müzdad eyleyelim. Bize ve bütün ehli imana mümin kardeşlerimize cennet, nimet ve cemal-i ilahiyesiyle iltifat ve ikram ile. <gülüyor> Sübhane Rabbike Rabbil İzzetevma Yassifun ve Selamun al Mursilin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.